Ağuzzu bilyim neşretani rajiim Bismillahi r-Rahmani ve nesta'inu hu ve nesta'firu ve n'ağuzzu bilyim in şurur enfusuna ve msiyat amalına. Men yethihi llahu fela mudillle ve men yulil fala hadiyle. Ve işhedu anla ilahil lahu athu ve işhedu anna Muhammedan abduhu ve rasulu. Ama bat. Fıına istaql hadis kitabu llah ve khair al ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Bugün inşallah Bukhari veya Müslümin şartlarına göre hadislerden derlediğimiz Zebercat kitabına başlayacağız. İlk bu kitapta geçen hadislerin şerhi ile devam edeceğiz inşallah. Öncelikle bu kitapta Bukhari ve Müslümin şartlarına göre yani Bukhari'nin veya Müslümin sahihlerinde onların ricaliyle rivayet edilmiş hadisler. Yani Bukhari ve Müslümin kendi kitaplarına almadıkları fakat onların ricaliyle, onların isnatlarına geçen e, raviler yoluyla gelmiş hadisler. Yani buradaki hadisler Bukhari ve Müslümin şartlarına göre olan hadislerdir. Zebercet ismi değerli yeşil bir taşın ismidir. Buna zümrüt de denmektedir. Zebercet'in değeri hakkında bazı hadisler gelmiştir. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrail gecesi yürütüldüğü zaman Cibril aleyhisselam onu dünya semağına götürdü. Orada üzerinde inci ve Zebercet'ten bir saray bulunan bir nehir gördü onun toprağını koklamaya gitti ve misk koktuğunu gördü. Buyurdu ki, Ey Cibril bu nehir nedir? O da dedi ki, o Rabbinin sana sakladığı Kevser'dir. Bunu Taberi tefsirinde, Bukhari Sahihinde, Ebu Havane Mustahreç'te, Serraç, Müsnet'te ve Lalka'yı itikatta rivayet ederler. Enes bin Malik radiyallahu anh'ın yine rivayet ettiği, Cuma gününün faziletinden ve cennetliklerin cennetteki odalarından bahsedilen uzunca bir hadiste, şu ifadeleri de geçiyor. Sonra oda sahipleri odalarına dönerler. Bu odalar yeşil zebercetten veya kızıl yakuttandır. Orada kesintisiz akan nehirler, sarkan meyveler vardır. Orada eşler, hizmetkarlar vardır. Onlar cennette cuma günü kadar hiçbir şeyi arzulamazlar. Çünkü o günde onlara ikram artırılır ve Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakarlar. Bu yüzden o güne mezit günü denir. Bunu Taberani Mucem-i İmam Şafii Müsned'inde, i̇bn Bir Şeybe Musannef'te, Abdullah bin Ahmet es de, Bezar Müsned'inde sayısınatla rivayet etmişlerdir. Daha başka e, rivayetler de var. Zeberced'in e, kıymetine dair yani insanlar nezdinde kıymetli bir şey olduğu için Allah Azze ve Celle bunu cennet nimetlerinden de kılmıştır. Sayı hadisler sadece Bukhara ve Müslim'in sayısını Adlı eserlerine aldıkları hadislerden ibaret değildir. İbn-i mukaddimesinde şöyle der. i̇bn mukaddimesi hadis usulüne dair bir eserdir. Bukhari ve Müslim kitaplarında bütün sayı hadislere yer vermemişler ve bütün sayı hadisleri kitaplarına alma konusunda kendilerini zorunlu kılmamışlardır. Yani onların, işte biz bu sayı hadis eserimizde ne kadar sayı hadis varsa hepsini toplayacağız. Böyle bir şartları yoktur zaten. İmam Bukhari, Allah'tan rivayet edildiğine göre kendisi zaten şöyle demiştir. Kitabıma sadece sayı hadisleri aldım ve kitabımın çok uzamaması için de bir kısım sayı hadisleri terk ettim. Yani almadığım sayı hadisler de var diyerek Bukhari de buna işaret etmiştir. İmam Müslim de kitabı hakkında şöyle der. Ben bu kitabıma ancak üzerinde sayı olduğusunda icma edilen hadisleri aldım. Hafız Iraki, İmam Müslim'in sözünü şöyle açıklıyor. İmam Müslim şunu kastetmiştir. Sahih bir hadiste bulunması gereken şartlar hususunda üzerinde icma edilmiş bütün şartların bulunduğu hadisleri almıştır. Yani kitabına aldığı hadislerin şartları üzerinde icma edilmiş şartlara sahip olan hadislerdir. Yoksa Müslim'in kitabındaki bütün hadislerin sahip olduğuna icma yoktur. Bu değil e, kastedilen. Fakat bu şartlar eee muhaddislerin ittifak ettikleri şartlar. Bu birincisi ittisalı Senet. Yani eee ravi zincirinin kesintisiz olarak birbirleriyle görmüş, birbirleriyle karşılaşmış veya karşılaşma imkanı olan kimselerden oluşması. İkincisi, ravilerin adil ve zabit olmaları. Yani adalet, e, dindarlıklarıyla alakalıdır. Büyük günahları açıktan işlemeyen, emirleri yerine ne nesaklardan kaçınan kimseler olmaları. Zapt, e, ezberleme kabiliyet. Yani işittiğini işittiği şekilde rivayet edebilme kabiliyeti. Üçüncü şart ittisal-ı senet, e, adalet-i rivat, e, olmaması, yani güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir raviye muhalif rivayette bulunmaması. illet barındırmaması. illetten selamette olması. illet de e, işte ızdırap gibi. Yani râvinin aynı hadisi bir seferinde i̇bn Ömer'den, bir seferinde Ebu Hürer'den, bir seferinde Mürsel olarak, bir seferinde Mutaslı olarak rivayet etmesi gibi veya birbirine çelişik ifadelerle, birbirine tam zıt olacak şekilde rivayet etmesi gibi bunlardan selamette olması şart koşulur sayı hadislerde. İşte ittifak edilen şartlar bunlardır. İmam Hakim, El-Müstedrek sahibi kitabının mukaddimesinde şöyle der. Allah Teala her asırda din alimlerinden bir grubu ve Müslümanlardan bir kısım imamları ravilerin haberlerini ve eser nakledenleri tezkiye etmek, aynı zamanda melik ve cebbar olan Allah'ın vahyini müdafaa etmek ve yalancıların yalanlarından korumak için görevlendirmiştir. Bu imamlardan olan Bukhar ve Müslim sayı hadisleri konusunda iki kitap yazmışlar ve yazmış oldukları bu kitaplar yeryüzünün her köşesine yayılmıştır. Fakat bu iki imam kendi kitaplarının dışında başka kitaplarda sayı hadislerin bulunmadığını asla iddia etmemişlerdir. Buna rağmen günümüzde bazı bidat ehli kimseler çıkmışlar ve hadis ravilerine dil uzatmaktadırlar. Ayrıca bize ulaşan sayı sayısının yalnızca 10.000 olduğunu, bununla birlikte toplam hadis-i yaklaşık 1.100 kadar olduğunu söylemekte ve bunların hepsinin zayıf olduğunu iddia etmektedirler. Bu nedenle memleketimizde ve diğer yerlerde bulunan ilim ehli kimseler, Benden Bukhar ve Müslüm'ün hüccet getirdiği isnatları kapsayan rivayet olunmuş hadisleri toplamamı ve onların kitabının bir mislini bir araya getirmemi istediler diyor. Yani burada şuna işaret ediyor. Tıpkı zamanımızdaki bidatçilerin yaptıkları gibi o zaman da buna benzer bir iddia olmuş hakimin zamanında. Ne diyor bunlar? İşte bir hadis eğer sahihse niye Bukhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmediler? İşte bu tavır eskiden de bidat elinin tavrıymış. Ee, İmam Hakim de bu sebeple Bukhar ve Müslim'in şartlarına riayet etmek üzere El-Müstedrek, ales Sahihayn adlı kitabını yazmıştır. Fakat e, bu kitapta bazı hatalar vardır. Yani Bukhari veya Müslümin şartına ol, göre olmadığı halde kitapta yer alan, hatta bazen zayıf ve uydurma rivayetlerde El-Müstedrek'te yer almıştır. Zehri El-Müstedrek'e El telhisül-Müstedrek diye bir çalışma yapmış. Bazı müstedrek baskılarda Zehebi'nin telhisiyle beraber basılmıştır. Evet, yani bizim Zebercette gözettiğimiz şartlar hakimin gözettiği şartlarla aynı. Fakat hakimin kitabından daha üstündür. Niye? Çünkü hakimin kitabında bahsettiğimiz gibi kar ve Müslüm'ün ricalinden olmadığı halde orada yer alan, Hatta zayıf veya uydurma olduğu halde el müstecekte yer alan bazı rivayetler vardır. Biz bunlardan sakındık. Yani bütün raviler, hadis aldığımız bütün hadislerin ısınanındaki raviler Bukhari veya Müslimin ricalindendir. Evet, kitabın baş tarafında bazı açıklamalar koydum. Bunları... E, müstakil olarak okursunuz. Burada işlemeyeceğiz. Yani bu şartlar şeyle ilgili. Yani bu açıklamalar Bukhari ve Müslüm'ün şartlarıyla ilgili. Mesela halk arasında yaygın bir kanaat var. Bukhari ile müslimin şartları sanki birbirinden farklıymış gibi. E, bu sonradan çıkmış bir kanaattir. Hicri e, 6. 7. asırlardan sonra çıkmış bir kanaattir. E, Bukhari ile Mü müslimin şartları tamamen aynıdır. Yani Derler ki bu iddiaya göre işte Bukhari likaye şart koşmuştur, Müslim ise muhasaratta yetinmiştir. Bunun anlamı şu, bu iddiaya göre güya Müslim e, şayet iki ravi birbiriyle aynı dönemde, aynı asırda yaşamış karşılaşma imkanı varsa lika şartı, karşılaşmış olma şartı aranmaz. Müslim e, bunu açıkça belirtir zaten mukaddimesinde. Derler ki Bukhari bununla yetinmemiş hadisi sahih görmek için, Lika'yı da şart koşmuştur. Yani iki ravinin birbiriyle karşılaşmasının, ispat edilmesinin şart koşmuştur diye iddia ederler. Bukhari'nin böyle bir şartı yoktur. Kitabına bakılırsa muanam rivayetler de vardır. Yani birbiriyle karşılaştığı kesin olarak açıkça ifade edilmese de eğer ravi sikaysa ve tedlis ile bilinmiyorsa böyle bir ravinin anane yoluyla yaptığı rivayeti Bukhari sayında zikretmiştir. Örnekleri çoktur. Buna dair geniş açıklamalar var. Bu sebeple kitabın mukaddinesinde. Sonra sünnetin bağlayıcılığını ele aldık. Sünnetin vahiy oluşu. Bunun inkar edileceğine dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberleri aktardık. Biz şimdi iman kitabıyla başlıyoruz. Evet, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanların üzerine melekler korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin diyerek inerler. Fusilet suresi 30. ayet. Ahkaf 13. ayetinde de Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur, mahzun olacaklar da onlar değildir. Yani bu iki ayet... İmana delalet eden pek çok ayetten sadece iki tane örnek zikrettik. Bu iki ayet, imanın dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve azalarla amel olduğunu gösterme bakımından yeterli olan ayetlerdir. Çünkü dost doğru olmak, yani Rabbimiz Allah'tır demek, dil ile tasdiki ifade eder. Dost doğru olmak da hem kalbin tasdikini hem de azaların tasdikini ifade eder. İslam'ın şartları. Enes radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlarla Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulü olduğuna şahidik edinceye, kıblemize yönelip kestiğimizden yiyinceye ve namazımızı kılıncaya kadar savaşmakla emrolundu. Bunları yaptıkları zaman hak karşılığı olması dışında bize onların kanları ve malları haram olur. Müslümanların lehine olan onların da lehinedir. Müslümanların aleyhine olan onların da aleyhinedir. Bunu Ebu Davud, Bukhari, Ahmet bin Ambel, İbn-i İbban, Tirmizi, Nesai, Ebu Hilyetül Evliya'da, Tahavi, Şerumen Lasar'da, Beyhaki ve Es-Saiha'da Elbani rivayet etmişlerdir. Normalde Bukhari'de yer aldığı için bu hadis kitabın, şartlarına uymaz. Fakat e, bu aynı zamanda müslimin de şartına göredir. Yani müslimin ricaliyle de e, ittifak etmektedir. İnsanlarla La İlahe illallah diye, Muhammedun Resulullah diye şehad edinceye kadar, kıblemize yönelip kestiğimizden yiyinceye kadar, e, namazımızı kılıncaya kadar, yani Müslüman olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmak kastediliyor burada. Yoksa beş vakit namaz kıblemize yönelme ifadesiyle belirtilmekte. Kişi bunları yaptığı zaman kanı ve malı haram olur. Sadece hak karşılığı olması müstesna. Mesela adam öldürür, cinayet işler kısas olarak öldürür veya evli iken zina eder, rejim edilir. Bunun gibi haklar dışında kanları ve malları haram olur. Müslümanların lehine olan onların da lehinedir. Yani bu ifade şu manada Müslümanların lehine olan onların da lehine, aleyhin olan onların da lehine. Yani kişi münafıkça bile bunları yapsa, yani kalbinden ittikat etmeksizin bunları yapsa dünyada kanları ve malları haram olur. Müslümanlarla aynı hükme tabi olurlar. Bunlar ne kadar samimiler, işte kalpleri ne kadar e, tasdik ediyor, bu Allah'ın bileceği iş. Bize insanların kalplerini yarmak emrolunmamıştır. Fakat bir kimseyi Müslüman kabul etmemiz, demek ki onun kelime-i şehadeteyini getirmez. Allah'ın yegane ilah olduğuna, Muhammed ve Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şahit etmek, bu da yeterli değil. Kıblemize yönelmesi, yani bizim kıblemizi, Müslümanların kıddesini kıble bilmesi, yani Yahudilerin, Hristiyanların kıblesinden teberri etmesi. E, kestiğimizden yemesi. Çünkü Yahudiler de e, veya Hristiyanlar da e, mesela kendilerinden olmayanın kestiğini yememe gibi bazı şeyler vardır. Bizim kestiğimizi yemesi, Müslümanın kestiğini yemesi. Namazımızı kılıncaya kadar. Yani Müslümanları tekür etmemesi. İşte Müslüman bir cenaze hakkında işte ben bunun cenazesini kılmam bu kafirdir gibi itikatlara sahip olmaması. Burada buna karşı da bir uyarı önlem var. Evet, dünya hükmü bakımından kişinin Müslüman sayılması bu ifadeyle belirtilmiştir. Bu İslam'a giriş. imanın artmasıyla ilgili olarak El-Esved bin Hilal dedi ki Rahimullah... Muaz radıyallahu an kardeşlerinden birine şöyle derdi. Yani sahabelerden birine şöyle derdi. Yanımıza otur da bir saat iman edelim. Böylece oturur ve Allah'ı zikredip hamd ederlerdi. Bu da Buhari ve Müslim'in şartlarına göre bir eserdir. Bunu İbne Bişeybe Ebi Şeybe imanda ve Musannef'te, Beyhakil Şuabul İman'da rivayet etmişlerdir. Evet yanımıza otur da bir saat iman edelim demesi ve bunun arkasından Allah Azze ve Celle zikredip hamd etmesi gösteriyor ki sahabenin indinde ameller imandandır. İman bu amellerle artar. Yani kişi Allah zikretmekle imanı artar. Bu açıkça imanın artmasına devlet eden rivayetlerden birisidir. İmanda istisna yapmak yani inşallah müminim demek istisnayla kastedilen bu. Ebu Vail Şakik bin Seleme Rahimullah dedi ki bir adam i̇bn Mesud radıyallahu anh, yanına geldi ve dedi ki biz bineklilerle karşılaştığımızda yürüyorduk. Biz ona siz kimlersiniz dedik. Dediler ki biz müminleriz. i̇bn Mesud radıyallahu anh, dedi ki muhakkak biz cennetlikleriz de diyorlar mı? Bu Bukhar ve Müslim şartlarına göre bir eserdir. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam el imanda ve İbn-i Şeybe el imanda rivayet etmişlerdir. Yani bir topluluğun biz müminleriz demesine i̇bn Mesud radıyallahu anh böyle karşı çıkmıştır, uyarmıştır. Bari biz cennetli, cennetliyiz de deseydiniz. Yani ben müminim demek ben cennetliyim demektir. Bununla aynı manadadır diye uyarıyor. Doğrusu kişinin kendisine imana nispet ederken inşallah müminim demektir. Ama şu sorulursa mesela Allah'a iman ediyor musun? Ahiret gününe iman ediyor musun? Peygambere iman ediyor musun? Bunlara biz evet iman ederiz. Yani bunları böyle söyleriz. Bu bunu söylememiz İslam'dır. Yani ben Allah'a iman ettim. Peygamberine iman et. Peygamberlerine, kitaplarına, meleklere, kadere, hayrıyla, şerriyle ve ahiret güne iman ettim demesi bu İslam'dır. Bunda sakınca yoktur. Ama ben müminim demek e, imanda bir kemali ifade eden tabir olduğundan bu caiz görülmemiştir. Selef de bu tip ibarelere karşı çıkmıştır. Bunun yerine inşallah müminim demek Uygun görülmüştür. Fakat İslam'da inşallah Müslümanım diye istisna yapılmaz. Kişi ya Müslümandır ya değildir. Yani bunda inşallah denmez. Bu sebeple herhangi bir kimsenin de muayyen belli bir şahsın falanca mümindir demek doğru değildir. Kendisi hakkında şahitliğinde olduğu gibi. Aynı şekilde biz buradan şunu da anlıyoruz. Bir kimsenin muayyen belli bir şahsın falan kimse Allah'ın dostudur demenin de yanlış olduğunu söyleriz. Çünkü biz itikad ederiz ki Allah'a iman eden ve salih amel işleyen herkes Allah'ın dostudur. Falan kimseyi iman edenler içerisinden falanca bir kimseyi ayrıca işte o Allah'ın dostudur diye ayırmak, Allah'ın velisidir diye ayırmak şu manaya gelir. Bu Allah katında... Onun derecesi diğerlerinden daha üstündür demek manasına gelir ve bu bir yalan şahitliktir. Çünkü Allah kanında kimin derecesi kimden üstün bunu kimse bilemez. Allah bildirmesi haricinde, Peygamber aleyhissalatü vesselamın açıklaması kimse bilemez. Sa'd ben Nebi Vakkas radıyallahu anh, bir ganimet taksimi sırasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam payları dağıtırken diyor ki, e, Allah'ın Resulü falanca kimse de mümindir ona da ganimetten bir pay ver Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istersen öyle deme fakat Müslüman de e, Allah'ın Resulü o mümindir diyor yani o şeyi anlamamış anh, o esnada o mümindir diye ısrar ediyor. Yani o münafıklardan değil. Aslında samimi birisi bunu demeye çalışıyor. Öyle deme. Fakat Müslüman de diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da Sayın müslimde gelen bu hadisle bu durum sabit olmuştur. Yani muayyen bir şahıs hakkında mümindir diyemiyoruz. Fakat Müslümandır deriz. Müslümandır dememiz için de az önce Enes Radyalan'ın hadisinde geldiği gibi benzer manada mütevatirdir bu hadisler. Ebu Bekir Radyalan'dan İbn-i Ömer radıyallahu anh, adam ve başkalarından da gelmiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye şahitlik etmesi, namazı kılması, zekatı vermesi asgari olarak bunlar. TB5 ve 11. ayetlerinde de bu hususlar belirtilmiştir. Eğer kişi bunları yapıyorsa biz onun Müslümanlığına şahitlik ederiz. Ee, yoksa kelime-i getirmiş ama namaz kılmıyor. Biz böyle bir kimsenin Müslümanlığına şahitlik etmeyiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biraz sonra ilgili gelecek, namazı terk edenin kafirlerden olduğunu bildirmiştir. İman ve İslam birbirinden farklıdır. Abdullah bin Amr bin el-As radyalanma dedi ki, ''İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek, toplanıp mescitlerde namaz kılacaklar fakat aralarında mümin bulunmayacak.'' Bunu İbn-i Ebişeybe imanda ve musannefte, veki-i hakim-i müstedrekte, firyab-i sıfatun nifakta, acur-i eşyeriyada, hallal-i es-sünnede, taha-i rivayet etmişlerdir. İbn-i Ebişeybe'nin isnadı Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Evet, İbn-i Amr radyalanma e, öyle bir şeyden bahsediyor ki bu şahsi görüşte söylenemeyecek bir söz. Bu sebeple hükmen merfudur bu hadis. Yani ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş olmalı bunu. Ona kadar isnadı ı sahi. Ee, Öyle bir zaman gelecek, toplanıp mescitlerde namaz kılacaklar. Yani bunlar Müslüman, İslam'ı yerine getiren kimseler. Fakat aralarında mümin bulunmayacak diyor. Yani iman olmadığı halde, kalplerinde iman olmadığı halde mescitlerde namaz kılan kimseler olacak. Ebu Hureyre Vesselam şöyle buyurdu. Müslüman, diğer Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılan kimsedir. Mü'min ise, diğer insanları kanları ve malları konusunda güvende kılan kimsedir. Bunu i̇bn Nasr el-Mervezi, Tazim-i Kadir-i i̇bn İbban, Hakim, Ahmet bin Ambel, Tirmizi, Nesai, Kudai, Haraiti, mekarim Ahlak'ta, şartına göre sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Bu hadiste de gördüğü gibi, Müslüman ve mümin ayrı. Yani iman ve İslam'ı ayrı tarif etmiştir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Kur'an ile imanın artması. İbn Ömer radıyallahudan hayatta öyle bir dönem yaşadık ki bizden birinde Kur'an'dan önce iman verilirdi. Yani sahabelerden birine Kur'an öğretilmezden önce iman verilirdi. Önce iman öğretilirdi. İman benimsenirdi. Bir sure Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iner. Sonra biz onun helal ve haramını, emrini ve sakındırmasının yasağını öğrenirdik. Sizin Kur'an öğrendiğiniz gibi öğrenmemizden sonra durmamız bize yakışmazdı. Yani bakın sahabeyle hemen sahabeden sonrakinin arasındaki fark ne kadar belirginleşmiş daha o asırlarda. Yani siz... Bir sure, bir ayet, bir emir yasak öğreniyorsunuz fakat duruyorsunuz. Yani daha yapmadan süre geçiriyorsunuz. Demek ki sahabeler öyle değil. Çünkü onlara önce iman veriliyor, hazır hale geliyorlar. Kur'an'dan bir emir veya yasak işittiklerinde derhal onu uygulamaya koyuyorlardı. Ama siz böyle değilsiniz diyor İbn-i Ömer radyalarına. Bizim yani bir emir veya yasa işittikten sonra durmamız, onu amel etmeden beklememiz yakışmaz. Sonra öyle kimseler gördüm ki onlardan birine imandan önce Kur'an veriliyor. Fatiha Suresini sonuna kadar okuyor fakat neyi emrettiğinin ve neyi yasakladığının farkında değil. Öğrendikten sonra amel etmeden durup hurmaların kötüsünü atar gibi atması kişiye yakışmaz. Evet, bunu müstağfiri Fazailul Kur'an'da, Hakim Terevize Mülkelam'da, İbnü'l-Lebbar Mucem'inde Taha bir şehhumuşkili hasarda, İbn Mende imanda, Beyhaki Süneninde, İbn Asakir tarihinde müslimin şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bu işte e, imanın artması, Kur'an ile imanın artacağını gösteriyor bir. İkincisi, Nebi ve Vesselam zamanında Kur'an eğitiminin nasıl olduğunu gösteriyor. E, yani e, kişi Kur'anı öğrenmeden önce iman etmeli. Yani bu iman nasıl bir iman? Amellere yansıyan bir iman, emir veya yasak bakımından kendisine bir şey ulaştığı zaman derhal bununla amel edecek bir yapıda olmalı. Yoksa işte şimdi zamanımız olduğu gibi, adam Kur'an'ı baştan sona ezberliyor, hafız oluyor. Fakat bu Kur'an neyi emrediyor, neye yasaklıyor? Hiçbir bilgisi yok. Fakat okumada hangi makamla okunacağı, tecvid kuralları, şunlar bunlar hepsini on numara Öğreniyor, Hayata yansıyan bir şey yok. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin kurralarının çoğu münafıklardır diye bildiriyor. Yani kurralar burada Kur'an okuyucular, Kur'an hafızlar. Yani Kur'an hafızına kurra denir. Yani hafız diyorlar şimdi. Hafız diye hadis hafızlarına derlerdi. Yani İslam eserlerinde hafız diye hadis hafızlarına denir aslında. Kur'an okuyucusuna Tecvidle öğrenip ezberleyen kimselerde de kari, çoğu kurra, kariler, kurra manasındadır. Maalesef Kur'an eğitimi de dumura uğramış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde bir eğitim dumura uğramış. En kısa zamanda nasıl Kur'an ezberlenir? İnsan bunun şeyine düşmüş fakat Kur'an içeriyle amel bir tarafa atılmıştır. Kur'an hakkında tartışmanın küfür olur. olur. Abdullah bin Amr anh, dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kur'an hakkında tartışmayın. Zira onun hakkında tartışmak bir küfürdür. Bunu Tayalisi Ebu Tahir el-Muhallis Muhallisiyatta, Beyhak Şuab-ı e, Bukhari ve Müslim şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Evet. Nebi aleyhissalatu vesselam Kur'an hakkında tartışmayı yasaklamıştır. Yani insanlar e, işte mesela Bilad ehlinin tartışmaları gibi bir taraf bir ayeti getiriyor, diğer taraf diğer ayeti getiriyor. Bunları birbiriyle tokuşturuyorlar. Bir kısmı bir kısmına iman ediyor, diğer bir kısmına iman ediyor. Bilakis iman ehlinin yapacağı şey... Allah katından gelen her şeye açık olmaktır. Bunları teslimiyetle kabul etmektir. Ama tartışma olduğu zaman bundan uzaklaşmak. İsterse kıra tutusunda olsun. Yani yok şöyle okunacaktı, bir diğeri... Hayır o öyle değil, böyle okunacak diye... Bu tartışmalardan yine bu kapsamdadır. Diğer rivayette şöyle... Ebu Cüheim el-Ensari radiyallahu dedi ki... iki kişi Kur'an'dan bir ayet tutusunda ihtilaf ettiler... Ve her biri bu okuyuşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığını iddia etti... İkisi beraber yürüyerek çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve durumu anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Şüphesiz bu Kur'an yedi harf üzere nazi olmuştur. Hangisiyle okursanız isabetlidir. Kur'an hakkında tartışmayın. Zira Kur'an hakkında tartışmak bir küfürdür.'' Bunu Ebu Ubeyt Kasım bin Selam, Fadayül Kur'an'da, Taberi tefsirinde, Ahmet bin Anbel, Begavi, Tahavi ve daha başkaları... Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre rivayet etmişlerdir. Harfiyle kastedilenin ne olduğu hakkında ilim ehli tartışmışlar. Burada kastedilen iraptır. Yani Kur'an'ın hareketlenmesinde izlenen yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın birden fazla irap şekli üzere okunabilir olmasını istemesi, ümmetinin zorla düşmemesini arzulaması dolayısıyladır. Burada yedi harf sözüyle kastedilen, bir harfe yedi okuyuşun geçerli olması değildir. Kur'an'ın tümü üzerindeki farklı okuyuş şekillerinin bu sayıda olmasıdır. Kur'an-ı Kerim okuyuşunda izlenen yolların farklılığına örnekler şöyledir. Birincisi, mana ve yazılışta fark olmaksızın sadece hareket değişikliği olur. Mesela bohul kelimesinin bihil diye okunması gibi. Yahut ikinci veçi, anlamda tümden bir değişme ve tamamen zıt bir anlam ortaya çıkmaksızın küçük bir farklılık olmaz. Mesela Bakara suresi 37. ayet-i kerimesinin ilk cümlesi bir kıraatte Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin diye okunmaktadır. Bu okuyuşa göre cümlenin anlamı Adem Rabbinin kendisine ilhamı ile bir takım kelimeler yani tevbe ve istiğfar sözleri aldığı şeklinde olur. Başka bir kıraatte bu cümle Fetelakka Adem'in Rabbihi Kelimatum şeklinde okunmaktadır. Bu okuşa göre cümlenin anlamı Adem'e Rabbinden bir takım kelimeler, tebe ve istiğfar sözleri geldi şeklinde olur. Yani mana olarak çok bir değişme olmuyor fakat okunuşta e, farklılık var. Üçüncü açı değişik bazen harekete olmayıp harfte olur ve anlamda ufak bir değişikliğe yol açabilir. Mesela Tebluğ ve tetluğ kelimelerinde olduğu gibi bunlar mani olarak birbirinden çok farklı değildir. Fakat harf değişmiş. B ile T harfi değişmiş mesela. Dördüncüsü, bazen anlam değişikliğine sebep olmayacak harf değişikliği de olabilir. Esirat kelimesinin sin veya sad ile okunuşu gibi. Yani sirat diye de sin de okunabilir. Sirat diye sad ile de okunabilir. Beşincisi, harflerin öncelik ve sonralığında Değişiklik olabilir. Yani iki harfin yer değişmesi, mana değişmediği takdirde. Altıncısı bazen de kelimelerin öncelik sonralığında değişiklik olabilir. Mesela ne ve yuktelune kelimeleri bu şekilde okununca öldürür ve öldürülürler anlamını vermektedir. Bir başka kıraatte ise feyuk telune ve yaktulune diye okunmaktadır. Yani bir yer değişikliği var, manada bir değişikliğe yok. O zaman öldürülür veya öldürürler manasına gelir. Yedincisi de bazen de harflerin sayısında ziyadelik ve noksanlık olabilir. Mesela evsa ve vessa kelimesinde olduğu gibi. İkisi de aynı anlamdadır. Bu iki kelimenin her ikisi de e, aynı fakat birinde bir elif ziyade edilmiş. Yani e, evsa'daki anlam diğerinde şeddeyle sağlanmış. Vessa şeklinde şeddeyle sağlanmış. Tecvid ilminin teferruatına giren konulardaki ihtilaf ise lafız ve manada değişikliğe yol açan ihtilaflardan sayılmamaktadır. Çünkü bu farklılıklar kelimenin yapısında bir değişikliğe yol açmaz. Kastallani Raymullah da şöyle açıklamıştır. Diller arasındaki farklılığın zarureti ve insanların başka dilleri konuşmakta zorluğa düşmeleri sebebiyle bu insanlara bir kolaylık olması için verilmiş ve işin başında kendileri için yol geniş tutulmuştur. Herkese kendi okuyuş üslubuyla dillerini alıştırma yaparak herkesin tek bir yol üzere okumasının mümkün olacağı vakte kadar insanların kendi dil özellikleri üzere Kur'an okumalarına izin verilmiştir. Ancak bu izin insanların zevklerine göre okumaları için verilmiş bir izin değildir. Zira insanlar okumakta zorluk çektikleri zaman kendi dillerindeki karşılıklarıyla denk gelen harflerle telaffuz ederler. Burada esas olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyulan şekildir. Nitekim Ömer radiyallahu Hişam radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle okuttu diye söylemeleri üzerine bunu gösteriyor. Evet yani... Ee, Kolaylaştırmak için kişi rastgele harfler veya iraplar üretemez. Bilakis Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan yedi vecih ile öğrenilmiştir bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenilen kıraatler ile bu öğrenilmelidir. Yoksa kişi kendine göre okuyuş çıkaramaz. Evet. İmanın alameti olarak Ebu Umami el Bahili bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü iman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yaptığın kötülük seni üzüyor ve yaptığın iyilik seni sevindiriyorsa sen müminsin. Adam dedi ki ey Allah'ın Resulü günah nedir? Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki bir şey gönlünü rahatsız ediyorsa onu terk et. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Mende, El-İman'da i̇bn İbn Hakim, Ahmet, Bunamber, Taberani ve başkaları rivayet etmişlerdir. Yaptığın kötülük seni üzüyorsa, yani işlediğin bir günah, Allah'ın haklarından veya beşerin, insanların haklarından bir kötülük yaptığında, bir zulüm yaptığında, bu seni üzüyorsa, yani pişmanlık duyuyorsan bu imanın göstergesidir. İmanın alametidir. Yine yaptığın iyilik seni sevindiriyorsa, yani işlediğin bir hayırdan dolayı Allah katından e, göreceğin ecirden dolayı seviniyorsan, bu da imanın alametidir. Yine günah, kötülük nedir diye sorulduğu zaman da diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir şey gönlünü rahatsız ediyorsa onu terk et. Yani diğer bazı hadislerde müftüler sana fetva verse dahi, gönlünde bir rahatsızlık hissediyorsan ondan uzak dur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da şüphelilerden sakınmaya delalet eder. Namazı terk eden dinden çıkar. Burayda bin Husayb radıyallahu anh'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizimle onlar yani kafirler arasındaki ahit namazdır. Onu terk eden kafir olmuştur. Tirmizi, Nesai ibn-i Mace, Ahmet, İbn-i İbban, Hakim, bir Nebi, Şeybe ve başkaları Müslüm'ün şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bizimle onlar arasındaki ahit namazdır ifadesi. Yani bir kimse İslam'a girerken bir ahit. Yani Müslüman olacağına dair ahit. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah böyle bir ahittir. Anlaşmadır yani Müslüman olma anlaşmasıdır bu. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte bu anlaşma namazdır. Kişi mesela İslam'a girer. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der. Müslüman olacağını ahdeder. Fakat namaz kılmazsa veya terk ederse o kimse kafir olur. Dinden çıkar yani. Abdullah bin Şakik Rahimullah şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı namazın terki dışında amellerden birinin terkini küfür görmezlerdi. Ebu Musab el-Medini'den şöyle dedin Kim iman sözden ibarettir derse ondan tevbe etmesi istenilir. Eğer tevbe etmezse boynu vurulur. Bunu Tirmizi Muhammed bin Nasr el-Mervezi tazim-i kadris salatta Buhari ve Müslümin şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Hakimin rivayetinde bu e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a kadar e, ref edilir. E, isnad aynıdır fakat hakim ile Tirmizi arasında fark var. Şöyle ki, hakimin isnadında kendi hocasıyla ilgili ihtilaf var. Bu sebeple bu konuda sayıh olan Abdullah bin Şakik'in sözüdür. Abdullah bin Şakik tabiindendir, e, tabiin büyüklerinden. Ve o diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı burada bir icma naklidir. Ashabı hakkında genel bir ifade kullanıyor. Ve diyor ki namazın terki dışında amellerden birinin terkini küfür görmezlerdi. Bu sarih bir ifadedir ve tevhile kapalıdır. Yani bu işte namazın terki acaba küçük küfür mü? Yani böyle bir tevhile kapalı. Küçük değil burada büyük kastedildi. Büyük küfrün kastedildiği çok açık. Neden? Mesela amellerden herhangi birini terki, küfür görmüyorlar. Sadece namaz. Bu ne demek? Mesela zekat terk etse, zekat terk etmek büyük küfür müdür, küçük küfür müdür? Yani kimse bunu, mesela namazla farkı var demek ki namazın terki büyük küfür. Kişiyi dinden çıkarır. Zekat, Zekatın terki hakkında da şeyler gelmiştir. Kişi Müslüman olurken şart koşulan şeylerden birisi zekat. Ama zekat böyle sayılmıyor bak. Yani icma nakledilirken zekat hakkında böyle bir icma yok. Fakat namazda var. Veya hacı terk etmek. Hacı terk etmenin en azından küçük küfür olduğu kesin. Zekat gibi. En azından küçük küfür olduğu kesin. Ama namaz böyle değil. Namazı terk etmek Diğerlerinden ayrı tutulmuş. Bu da gösteriyor ki demek ki namazın terki büyük küfürdür. Ve sahabe bu konuda icma etmiştir. Yine burada başka bir e, hususada işaret vardır. O da amellerden herhangi birinin terkini küfür görmezlerdi namaz dışında. E, bu genel bir ifade. Mesela Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmedenler kafirlerin takenleridir ayetini büyük küfre mutlak olarak büyük küfre yorumlayanlarında hata ettiğini gösteriyor bu. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek de bir ameldir. Bir kimse Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk ettiği zaman demek ki büyük küfür işlemiyor. Tabi büyük küfüre de işaret edebilir. Ama mutlak olarak büyük küfür değildir. Çünkü amellerden bir ameli terk etmiştir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk ederek. Bu da mümkün bu hadis bunu da gösteriyor. Ve devamında Ebu Musab el-Medeni diyor ki, kim iman sözden ibarettir derse, onun tevbe etmesi istenir, etmezse boynu vurulur. Yani o mürted olmuştur. Yani iman sadece sözden ibaret, ameller önemli değil diyen kimseler, yani mürciye, zamanımızdaki mürciye, bunlar demek ki aslında İslam bunlara kadir olsa, hüküm olarak güç yetirse, tevbe etmeleri istenir, tevbeye çağrılırlar. Ebu Hürer Radyalan'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yüz çeviren ve devesinin sahibine serkeşlik etmesi gibi Allah'a karşı serkeşlik eden dışında sizler elbette cennete gireceksiniz. Bunu hakim Taberanevsa'da Bukhar ve Müslümin şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yüz çeviren, yani İslam'dan yüz çeviren, peygambere imandan ve ittibardan yüz çeviren ve Devenin sahibine serkeşlik etmesi gibi Allah'a karşı serkeşlik eden dışında Huysuz develeri örnek veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Huysuz develerin işte sahibine çektirdikleri gibi Yani ona serkeşlik yaparak e, bu, bu davranışı sanki Allah Azze ve Celle'yi isyanla sergileyen kimseler dışında Hepiniz cennetliksiniz, cennete gireceksiniz diyor Demek ki kişinin cennete girmesine engel olan şey Amel etmemesi veya isyan etmesidir. Evet. Böyle olma takdirde cenneti vaat ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mücahit bin Cebir Rahimullah dedi ki... Ben ve Yahya bin El-Cade, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından ensardan birinin yanına girdik. Dedi ki... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Abdülmuttalip oğullarının azatlılarından bir cariyeden bahsettiler... Ve o geceleri kalkar, gündüzleri oruç tutar dediler. Yani geceleri kıyamla geçir, gündüzleri oruç tutar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Lakin ben uyurum ve kalkar namaz kılarım.'' Yani ben gecenin tamamını e, kıyamla geçirmem, bir kısmında uyurum ve kalkar namaz kılarım. ''Bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Kim bana uyarsa bendendir.'' Kim de sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Şüphesiz her ameledenin bir dinçlik dönemi ve sonra duraklaması vardır. Kimin duraklaması bid'ate doğru olursa sapmıştır, kimin duraklaması da sünnete doğru olursa hidayet bulmuştur. Bunu Ahmet bin Münih'in müsnedinden Naklen Busayr-ı Mahare'de, Ahmet bin Amr Taberani Taha-ı Şerif-i Hasar'da ve Müslim'in şartlarına göre bir sünnatlar rivayet etmişlerdir. Burada e, delil getirdiğimiz kısım sünnetten yüz çevirenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan beri olduğu kısmıdır. E, fakat bu sünnetten yüz çevirme, bakın e, bu hadiste özellikle amel etmeme şeklinde değil, amel ettiği halde sünnetten yüz çevirme. Yani amel ediyor ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine olmayan bir amel ortaya koyarak, yani bidat üzere bir amel koyuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü işte kendisinin koyduğu meşru ölçüleri, aşanları aynı diğer hadiste işte kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur diyor ya aynı o hadisteki tehdit gibi bir şeyle söylüyor. Demek ki kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur, eşittir, benden değildir demektir. Çünkü burada aynı şey reddediliyor. Dolayısıyla bid'at ehli Kafalarına göre veya başkalarının kafalarına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dışında bir kaynakla ibadet uyduran, ibadet ortaya koyan, bununla Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmayı kastetse dahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ettiği için o Allah Resulü'nden beridir. Bu sünnetimden yüz çevirirse ifadesi demek ki sadece amel etmeme, isyan etme şeklinde olmuyor. Bir kendisi de ne diyordu? Yüz çeviren ve devenin sahibine serkeşlik ettiği gibi Allah isyan eden diyordu. O da bir yüz çevirme şekli. Ondan da beridir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada amel etmek istediği halde sünnettekiyle iktifa etmeyip buna artırma yapan. Mesela düşünün, şimdi zamanımıza oruç tutanlar veya namaz kılanlar, biz bu oruç ve namaz ehli olan kimselere baktığımız zaman orucu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iktifa ettiği şekli azımsayarak daha fazla vakit tutuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden değildir diyor böyle bir tavra bunu yapanlara. Yani iftarda acele edin diyor. Ama bu mantık diyor ki, hayır acele etme, ihtiyatlı ol, biraz daha ileri, hele bir yıldızlar çıksın falan filan. Mesela Şiiler böyle yapmıştır. Maalesef bu ümmette Şiileri bir nevi takıt ediyor. Şiiler kadar geciktirmeseler bile, onlara yakın bir mantıkla bunlar da geciktiriyorlar. Olması gereken vakitten erteliyorlar. Sahur da aynı şekilde. Ee, zannediyorlar ki, daha fazla ecir, daha uzun süre oruçlu kalırsan olacak. Öyle değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın öğrettiği sınırlarda durursan daha fazla icra alırsın. Bu sebeple sahabeler, mesela Ayşe radiyallahu bazı kimseler geliyor diyorlar ki, işte bizim o tarafta, muhtemelen tabiim bunlar, işte sahabenin bir kısmı geciktiriyor şeyi, iftarı bir kısmında acele ediyor diyor. Acele hangisi diyorlar? Diyor, mesuttur diyorlar. O diyor sünnete isabet etmiş çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iftarda acele ederdi. Bunların geciktirdiği nedir biliyor musunuz? Bunların geciktirdiği vakit girer girmez e, namazı kılmaları, namazdan sonra işte iftar yapmaları. Onların geciktirmesi bu kadar. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın acele etmesi ise vakit girer girmez. Mesela siteye yazı koydum. Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla bu akşam namazı vakti hakkında. İbn-i Mesud radıyallahu anh akşam namazını kıldırıyor. Oradan birileri kanaat etmiyor buna. Güneşe bakıyorlar, batmamış. Yani biraz ileri geçiyorsun hani batmadığını görüyorsun. İbn neye bakıyorsunuz diyor? İşte güneşe bakıyoruz diyorlar. Diyor ki İbn Nes Radıyallahu vallahi diyor, yemin ediyor İbn Nes Radıyallahu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize öğrettiği vakit budur. Ayette geçen işte eee gasakil leyl duluk bu gasakil Yani gecenin çökmesiyle kasrilen budur diyor. Yani peygamber Aleyhissalatu vesselam zamanında onun ürettiği vakti anlatıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Daha tabi'in dönemi Nafi Raimo'la diyor ki İbn Ömer Radyalarına iftarda o kadar acele ederdi ki insanlardan utandığımdan dolayı diyor ben onun önüne gelirdim görmesinler diye diyor. Şimdi İbni Ömer radıyallanmanın bu cesareti nereden geliyor? Diğerlerinin e, geri duruşu, ihtiyatı nereden geliyor? i̇bn Ömer radyalarına çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam zamandaki durumu biliyor. İbadetlerin konumunu biliyor. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetini biliyor. Ama sonraki bozan anlayış ne getiriyor? İşte namazı ne kadar uzatırsan, işte orucu ne kadar uzatırsan, kendiliğinden ne kadar güya Allah'a sanki sadaka mı veriyorsun? Yani sen daha fazla ibadet etmekle Allah'a bir hayır mı getireceksin? Allah'a bir şey mi artıracaksın? Haşa. Değil. Allah Azze ve Celle'nin sınırlarında durmayıp da fazlasıyla, yani ya Rabbi sen bana bu kadar oruç emrettin ama ben gönlümden bir saat daha fazla tuttum. Yani Allah'ın memnun edeceksin bununla? Allah'a bir faydan olmaz. Fakat Kutsal de diyor ki Allah Azze ve Celle tam tersi, Allah Azze ve Celle bana en yakın olan kullarım diyor, iftarda en çok hırslı olan, acele eden kullarımdır diyor. Allah Azze ve Celle'nin en çok hoşuna gelen şeylerden birisi bu ruhsatla amel edilmesi. Bakın ruhsat diyorum. Şimdi olması gereken vakitten ertelemek. Yani güneş her tarafta mesela e, diyelim Keçören mıntıkasında bizim bulunduğumuz mıntıkada yedi, yedi buçuk Hiçbir yerde kalmıyor eseri. Bu normal vakti. Müstahap olanı, Müstahap olanı iftarda acele etmektir. Acele etmeye tabiri de mübadereden farklıdır. Mübadere, mesela vakti girince acele etmektir. Tacil ise, acele yani. Acele ise, vakti girmeden önce acele etmektir. Oruçta emredilen şey, bütün hadislerde hep acele lafzıyla geliyor. Arapça bir kelime acele. Acele demek, vakti girmeden önce acele etmek demektir. Bu, bununla şunu kastetmiyoruz. İşte, e, güneş batmadan acele edilsin. Bu değil. Fakat... Vaktin girmesine yakın bir vaziyette. Mesela sen buradasın ama biraz daha şöyle bir 10 dakikada yürürsen ileride güneşi yine göreceksin. Bunu yaparsan acele etmiş olmuyorsun. Acele etmeyi terk etmiş oluyorsun. Bulunduğun yerde şayet güneş kaybolmuşsa burada yap orucu, şey, iftarını yap. Ama ben biraz daha ilerleyeyim. iyice e, karanlık çöksün. işte güneş her tarafta kaybolsun. İnsanlara da gönlüm rahat olsun dersen acele etmemiş oluyorsun. Bu bir tarafa. Onu geçtik. Her şeyle, kendi azlarıyla, söyleye söyleye, astronomik vakitlerle, hesaplarla, amel ettiklerini ortaya koymalarına rağmen, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini hiç umursamadıkları halde, Diyanetin belirlediği vakitleri kendilerine esas alan kimseler, hangi yüzle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıkarlar? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna hangi yüzle çıkarlar? Nasıl şefaat isterler? Siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretiş şekli terk ettiniz. Bakın az önce söylediğim şeyi amel eden, yani ihtiyatlı davranayım da biraz ileri gideyim falan, onu geçtik. Adamlar gece tamamen karanlık, iyice çökünce iftar ediyorlar. Bu hayır değildir, hayır artış değildir. Bilakis şerde artıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bağıra Bara muhalefettir bu. Mesela güneşin batıp batmadığından şüphe edenden biz bahsetmiyoruz. Güneşin battığı kesin, üstüne üstlük yarım saat geçmiş batalı. Halen daha ezanı, yani Diyanet'in verilediği vakti bekleyenlerden bahsediyoruz. Bu kesinlikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden yüz çevirmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu tehdidi, böyleleri hakkındadır, Allah korusun. E, bu kalp dönmesidir. Çünkü eğer insanın muradı, kastettiği niyeti... Allah Azze ve Celle'nin beğendiği bir amelse, Peygamber'in öğrettiği bu. Yok insanların memnun olacağı, insanların kabul edeceği bir amelse, işte bu şirkin ta kendisi. Çünkü sen Allah'ın beğendiği, Allah'ın razı olduğu ameli terk ediyorsun. Bunu neyle değiştiriyorsun? İnsanların memnun olacağı. Çünkü sen sünnete göre amel ettiğinde bazılar diyecek ki bazı cahiller, işte bunlar oruç tutmuyor. İşte bunlar böyle demesin diye onları da memnun etmek için bir saat daha fazladan tutuyorsun. Ne oldu? İnsanlar için tuttun. Bir saatlik şirk koştun. Allah korusun. Bu tehlikeli bir şey. Bütün amellerde böyle. Yani işte namazda, e, hacda, yani bidatlerin karıştığı insanların Peygamber Aleyhisselatü sünnetinden başka bir şey din edindikleri e, her hususta e, işte bu sünnetle yüz çevirme tehlikesi cari, geçerli. Allah korusun. Allah bizleri sünnete ittiba eden, sünneti seven ve sünnet elini seven kullarından eylesin. İstemeyerek Müslüman olan kimse, Enes Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir adama Müslüman ol dedi. Adam, isteksizlik hissediyorum dedi. Veya Müslüman olmak istemiyorum gibi bir şey söyledi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam istemesen de Müslüman ol dedi. Bu Müslüm'ün şartına göre Ahmet bin Abdullah el, el Muhtaride Haris bin Ebu Sa'me Müsned'inde Ebu Yala Müsned'inde Bezzar İbn Beyhas'ın El Ahad ve el Mesaned'de e, rivayet etmişlerdir. Burada kişi demek ki bir isteksizlik hissediyor ve burada samimiyet gösteriyor esasında. Yani ben Müslüman olacağım ama içimde yani böyle isteyerek değil eyaller Resulü. Yani Müslüman olurum ama çok içimden gelmiyor. Yani bir nevi adam mertlik yapıyor burada, kendine yediremiyor. Yani ben biraz daha bekleyeyim, biraz daha araştırayım, biraz daha hani şöyle iyice gönlüm kana etsin, öyle Müslüman olayım gibi bir şeylerin peşinde yani bu adam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, istemesen de Müslüman ol. Yani nefis istemez ki Müslüman olmayı zaten. Yani nefsinin esiri olma. İşte sünnetlere ittiba da böyle. Deliller kendisine ulaştığı zaman işte ben bununla gönlüm iyice şey olsun. işten gelerek yapayım. Mesela namazı işten gelerek kılayım. O yüzden erteliyorum. Oruç işte içimden gelmiyor falan filan. Böyle bir şey yok. Allah'ın emri olan, farz olan emirlerinde kişi istese de istemese de yapmak zorundadır. İslam'a girmek de böyledir. Gönlün istese de istemese de. Burada aynı zamanda şu. 'da delalet vardır. İstemeden Müslüman olan kimseler, bazıları mesela kılıç zoruyla, savaşlarda, harplerde, istemeden, gönülden gelmeyerek Müslüman olmak zorunda kalmışlardır. Münafıkların İslam'a girişleri gibi. Çünkü beldeler fethedilmiş, buranın halkına teklif sunulmuş. Ya Müslüman olursun, ya küfründe ısrar eder, öldürülürsün, ya esir köle edinilirsin veya kitabeyli ise cizye vermek zorunda bırakılırsın diğer işte öldürme istemiyor köle olma istemiyor cizye vermek de istemiyor ne oluyor İşte ben bari müslüman olayım bir kısım insanlar büyük çoğunluk bu yüzden münafıklar çoğunluktadır yani büyük çoğunluk böyle müslüman olmuşlardır İslam'a girmişlerdir ne için işte insanlar katında kabul edilen bir müslümanlık bunlardan Allah azze ve celle ne istiyor Allah katında kabul edilen Müslümanla yani imanı istiyor. İşte imanla İslam'ın farkı bu. İslam dünyada yapmak zorunda olduğun şeyleri yapmandır. İman ise bunları işte gönülden gelerek içtenlikle Allah'a kulluğu idrak ederek yapmaktır. Bu sebeple Bedeviler derler ki iman ettik. Öyle demeyin. Çünkü iman henüz kalplerinize inmedi. Fakat Müslüman olduk deyin diyor Allah Azze ve Celle onlara. Hücran Suresi 14. ayetinde. Bu da bu manada. Evet, bugün de o zaman da bugün de yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine döneminde İslam'ı e, fetihlere çıkıp da yaygınlaştırdığı zaman insanların büyük çoğunluğu, Müslümanların büyük çoğunluğu nifak üzereydi. İman edenler azdı. Kıyamet gününe kadar da iman edenler az olacaktır. Hakik manada iman edenler. Fakat Müslümanlar sayıca çok olacaktır. Az önce İbn-i Amr radyalanma hadisinde geçtiği gibi işte binlerce kişi mescitleri dolduracak ama aralarında mümin bulunmayacak. Diğer bazı rivayetlerde cuma namazında binlerce kişi olur da bir o ok katsam bir tane mümine isabet etmez diyor. Bunun gibi ibareler vardır. Bu da yani şeklen, zahiren İslam'a girenler çoktur ama bunlar arasında iman ehli olanlar azdır. Yani Allah'ın istediği şekilde iman gerçekleştirenler azdır. İnsanların dini terk etmeleri başlığı altında şu hadisi aktarmışız. Tarık bin Şap radialan'ten Huzeyfe radialan'a denildi ki İsrailoğulları dinlerini bir günde mi terk ettiler? Yani bir günde mi işte dinin esaslarını terk ettiler? Dinden çıktılar değil bak. Dinden çıkış değil de dinin esaslarını bozmaları bunların yerine işte uydurma. Bir dinin oluşturulmaz. Bu bir günde mi oldu? Uzeyfe Radyoğan dedi ki hayır. Lakin onlar bir şeyle emrolundukları zaman terk ettiler. Yani o emri yapmadılar. Bir şeyden yasaklandıkları zaman onu işlediler. Sonunda tıpkı kişinin gömleğini çıkarmaz gibi dinlerinden sıyrıldılar. Yani dünyada işte Yahudi, Müslüman gibi bir muamele görse bile ne oldu? Yaşadıklar gibi inanmaya başladılar demektir bu. Yani emir geldi, emri uymadılar, yerine getirmediler. Yasak geldi, yasağı da uygulamadılar, işlediler o yasakları. Ne oldu? Bunları işleye işleye, sonunda emredilen şeyin terkine itikad etmeye başladılar, yasaklanan şeyin de meşru olduğuna itikad etmeye başladılar, yaşadıklar gibi inanmaya başladılar. Bu olduğu zaman zaten dinden çıkmış oluyorlar, küfre girmiş oluyorlar. Haramı helal itikad etmek gerçekleşiyor yani. Bu sebeple yani şeytan büyük bir düşmandır. Esasında Allah'ın ve Rasulü'nün emir ve yasaklarından bir şeyle muhatap olan bir Müslüman, iman ehli bir Müslüman, bununla derhal amel etmelidir. Etmediği zaman, zamanla şeytanın işlediği o kötülüğü, emre muhalefeti veya yasağı işlemeyi şeytanın kendisine nasıl süslediğine şahit olacaktır. İlk önce şeytan süsler, bunu aldırmaz. Kişi. Önemsemez. Şeytanın o tuzağına o anda düşmez. Fakat o yasağı işlemeye, emre muhalefete devam eder de bir ünsiyet oluşur o kötülüğe karşı ve zamanla şeytanın da süslemesiyle onun artık helal olduğuna, caiz bir şey olduğuna itikad etmeye başlar. İşte dinden çıkışı odur. Bu zamanla olur. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklardan istediği şeyin tam tersi. Çünkü münafıklar mesela İslam'a giriyor, istemeyerek giriyorlar. Zoraki giriyorlar. Ne yapıyorlar? Bunlar namaz kılmak zorundalar. İşte cemaate gelmek zorundalar. Oruç tutmak zorundalar en azından insanların yanında. İşte mallarının zekatını vermek zorundalar. Bunların hepsi bir temizliktir. Bunları yapa yapa ne oluyor? İşte Müslümanla selamlaşıyorsun, ilişkilerinde belli şeylere dikkat ediyorsun. E, aleni olarak işte müziktir, içkidir, bunları yapamıyorsun, terk etmek zorunda kalıyorsun. Ne yapıyor? E, bunlar zamanla kalbinde yer etmeye başlıyor. Yani dıştan içe doğru bir ıslah başlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davet metodunda bu var. Bunun tam tersi ise kişinin kötülükleri işlemesi Kötülükleri işleye, işleye onun kalbinin işte siyah bir nokta gibi olur sonra o noktaları artar artar kalbi tamamen kuşatır. Kalbi tamamen kuşatması tam bir münafık. Yani imandan eserin kalmadığı bir münafık kalbi haline dönmesidir. Yani haramları helal diye itikad eder. Bakınız mesela bazı kimselerin müzik hakkındaki tavrına müziği dinliyor. İlk önce günahkar olarak dinliyor. Ben bu toplumdan bahsediyorum. Yani küçüklüğümden beri bu vakayı gözlemlediğim için söylüyorum. İnsanlar önce müziğin günah olduğunu bile bile dinliyorlardı. Fakat günah diyorlardı. Bundan dolayı kendilerini günahkar sayıyorlardı. Sonra şeytan bir takım hocaları yani fasık hocaları dillendirdi. Onların dil üzerinden konuşmaya başladı. İşte müziğin işte Kur'an'da böyle bir yasak yok. Ne bileyim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine güya böyle bir yasak yok falan filan diye diye müziği meşrulaştırmaya başladılar ve dinleyen artık bunu helal olduğuna itikad ederek dinlemeye başladı. Hele bir de buna işte ilahi denilen bazı müzik şeyleri, aletlerin eşliğinde okunan de girince şimdi insanın mesela Aynı bir fısk şarkısının icra edildiği gibi adam ilahi söylüyor çalgılarla, orkestrayla. İnsanlara bu daha cazip gelmeye başladı. Helal olduğuna, çünkü dini bir kılıf altında yapıyor bunu, helal olduğuna itikad etmeye başladılar. Suretler meselesi de böyle. İnsanlar önce işte hatıra için çolunun, çocuğunun, kendisinin, evlilik zamanının, şunun bunun resimlerini çekiyorlar bir köşede saklıyorlardı. Ama hep şunu söylerlerdi. İşte resim olan eve melek girmez. Yani herkes bilirdi bunu. Bu yüzden sadece albümlerde saklarlardı. Hatta işlerinde böyle babasının, dedesinin resimlerini eve asan gördüklerinde ya böyle yapma işte melek girmez evine falan diye birbirlerini böyle uyarırlardı. Sonra bunlar terk edildi. Çünkü insanlar bunlarla amel etmeye başladılar. Ne oldu? Şeytan... Bazı hocaları kandırdı. Bazı kocaların diliyle bunun caiz olduğu, bundan sakınca olmadığı şeklinde fetvaları yaygınlaştırdı. Bugün, dün bunu haram olarak bildiği halde yapan ve bundan dolayı Allah'tan bağışlanma dileyen insan artık bugün bağışlanma falan dilemiyor. Bundan sevabı mı hatta? Mesela video dağıtıyor. Videoda sohbet var, dini sohbet var. Allah rızası için bunu dağıtın diye cd'ler dağıtıyorlar. Allah rızası için oluyor artık. Allah rızası için Allah'a isyan olmaz. Bunun gibi. İşte şeytan muhakkak e, yani şeytana karşı uyanık olmak lazım. Kişinin bile bile işlediği günahlar varsa e, bundan uzak durması lazım. Çünkü gün gelir o günaha ünsiyeti sebebiyle şeytan kendisi de bunu süsler onun helal olduğuna iddia etmeye başlar. Yine e, burada şunun vurgulanması lazım. İnsan bazı şeyleri haram bilir. Aslında haram değildir deliller ışığında. Yani Müslümanın her halkarda delillerle hareket etmesi lazım. Bizim burada bahsettiğimiz şey açık, haram olan hususlar. Yani naslara açıkça muhalif olan şeyler. Hakkında tehdit olan ameller. Yoksa bazı insanlar Allah'ın dinde haram olmayan bazı şeyleri de haram iddiaz etmiş. Mesela midye yemek gibi veya at eti gibi. Dolayısıyla işte Ateti'nin meşru olduğunu öğrenen bir kimsenin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bunun meşru olduğunu öğrenen bir kimsenin burada tereddüt etmesine gerek yok. Yani ilim hareket etmek farklı bir şey. Bizim burada bahsettiğimiz heva ve tevillerle haramların helal sayılmasıyla ilgili. Batıl yorumlarla. Evet, Abdurrahman bin Af radıyallahu anh dedi ki, Ömer radıyallahu yanına girdim dedi ki, Ey Abdurrahman bin Avf,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 insanların İslam'ı terk edip ondan çıkmaları buna dair şeyi işitmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ki Abdurrahman bin Affa diyor böyle bir şeyden korkuyor musun? İbn-i da diyor ki aralarında Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğu sürece böyle bir korku yok. Ömer Radya'nın da diyor ki ama diyor böyle bir şey olursa çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti bazı insanların şeydeki gibi Nasır suresinde izacaya جَيَ نَسُولَ اَيْبَ الْفَتْ اَنْلَا يَتْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ Yani fevç fevç, toplu toplu, grup grup İslam'a girdiğini gördüğün zaman, Allah'ın dinine gördüğün zaman diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu ayetin tevsimde diyor ki insanlar grup grup, grup Allah'ın dinine girdikleri gibi grup grup fevç fevç dinlerine çıkacaklar diyor. Bu e, beyanlarından dolayı olsa gerek Ömer Radyallahu anh diyor ki hali hazırda yani onların yaşadığı ortamda böyle bir tehlikeyi ihtimal vermiyorlar, görmüyorlar. İşte kitap var, sünnet var. Ama diyor böyle bir şey olursa mutlaka falan falanoğlularında olacaktır diyor. Yani burada falan falanoğlularının kim olduğu tahsih edilmemiş, muhtemelen kitap ve sünnetle amel etmeyen nifak üzere yaşayan bir topluluğu kastediyor. Evet. İbn Ömer Radyallahu anh Bakın i̇bn Amr'dan da az önceki rivayet. Bu da i̇bn Ömer radyalanmadan. İnsanlar üzerine bir zaman gelir, mescitlerle toplanıp Kur'an okurlar. Aralarında mümin bulunmaz. Demek ki münafıklar da mescitleri doldurup, Kur'an okuyabilecek. Bu sebeple, mümin olan kimse nifak korkusunu kendisinde hissetmeli. Kişi nifaktan emin olduğu zaman, bu bir nifaktır. Aleykümselamun Aleykümselamun Aleykümselam. Yani mümin olan kimse kendisi hakkında nifaktan hep korkar. Yani tutma şöyle demez. İşte ben mescide gidiyorum, Kur'an okuyorum, mescitlerde cemaate katılıyorum veya Allah yolunda şöyle harcama yapıyorum. Ben müminim. Böyle bir şeye kapılmasın sakın. Bak i̇bn Ömer radıyallahu anh, bu da hükmen merfu bir hadis. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan iştirdiği muhakkak. Bir zaman gelecek, mescitlerde toplanacak bunlar, Kur'an okuyacaklar. Yani bunlar işte içki aleminde, şurada, burada değil veya derneklerde değil, bidat ortamlarında değil. Sahih olan mekanlarda hem de en güzel sözü okuyacaklar, Allah'ın kelamını okuyacaklar. Fakat aralarında mümin bulunmayacak diyor. Yani bu e, nifak ehlinin durumuna işaret ediyor. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste kıble ehlini tekrar etmemek başlığıyla devam edeceğiz inşallah. Ee, bu da imanı ilgendi meselelerden birisi. Subhanakallahumma ve bihamdik ve eshedunne ilahillat tabatikilah shirikelek ve istafruk ve